1063, numaralı konu, Allah Teala'nın her konuşmayı ve her sesi işitmesi, evet, Hazreti Ayşe, her konuşmayı ve her sesi işiten Allah Teala'ya hamdu sen alır olsun, dedikten sonra şöyle anlatıyor, bir gün kadının biri gelerek Hazreti Peygamber'e bir şeyler söyledi ve sonra konuşmaya başladılar, ben o sırada odanın uzakça bir köşesinde bulunduğumdan ne konuştuklarını işitemedim, ama daha sonra Allah Teala, ey Resulüm, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet ette bulunan o kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah ikinizin de konuşmasını işitir. Zira Allah işiten ve görendir. Mücadele 58. ayeti kerimesini indirdi.